Meccan aşama 8.8 yıla ulaştığında büyük babası öldü ve amcası Abu Talib ona sponsor oldu ve onu büyük bir sevgiyle sevdi ve onu çocukları üzerinde tercih etti.